Lübnan İsmail Reslan'dan oğlu Kalidar geliyor. Kader. İsmail'le biliyorsunuz Mekke'ye giriş o. O'nu İbrahim Reslan'a getirip bıraktı. Hanise beraber. O da evlendi. Jürün ailesine birisi evlendi. İsmail Reslan. Jürün ailesine İbrahim Reslan ziyarete geldi. O da büyümüştü, öğrenmişti. Yerde geldi, neler üzerinde Allah'ın eline aşırı gelecek Allah. Öyle demiştik, kaplam bağladı, ya İsmail iyi, ya İsmail iyi. Anne çıktı, bir soyuk kaba, şer şey yüzü sıralı açıp yürüdü İsmail. Geldi kızım, Aa, gitti, ne zaman bile bilmiyorum, hep böyle terse cevaplandı. Dedi ki, Hızırlıca'ya İsmail Gelece, ona benden selam gösterdi İyi güzel ama eşliğe vermedi, eşliğe değişti, ona söyle Şu an bir kırıklığında. Ne olsam oldu? İsmail geldi. Babası nurundan fark ettiği kalmıştı bizi, nur. Peygamber bir şey hoşuma girdi. bir şey geldi mi? Ya Ne oldu? Ne oldu? Ne sesleri? İkim konak bir vasiyet oldu mu Ne mi? Bu ne abi? Elif işi bellemiş. İşi sensin mi? İşi sensin. Ama Neden? Çünkü evam benimse. onun üstüne gelemez. İyi hasta bu kız akıllı. Onun için değişti. Onu değişti, seneye yine geldi, yine ona gittik bir kadın. Evet. Üçüncüsünü beğendi, yapıştı. Üçüncüsü yine geldi, üçüncü hanımın, burada kapılar aşağılır, Ama ne olur, tanımıyoruz abi. Ne yapayım Ama ne olur, ama amca, ne olur, aşağıya bak, ne olur, ne olur musun? gel, kızım, gelemeyeceğim dedi. Sütresi yüzü yıkadır, ayaklarıyla yıkadır, ne vazgeçti İkrem'in ilk kızın ne? Bir kızı e selam e, Güzel ama eşi çok güzel, eşi. Nasıl açıkçası? İşte ondan İsa'nın alınakta nur, o Ondan kaydı açıkçası, söylüyorum. Ama o kadar sözleriyle bu günler geldi. Hayda da, koşuda ne kimseye gelmez. Atı op, bir ruhumuz bir çok sevimli, şey üzerinde hemen duruyor Alman da, Alifamız Bu şekilde tabi nesile böyle. Yani. En temiz süraler. Efendim de kadın da, abdül ül geldi. abdül ül Çünkü bu, dedesi ki dedesi. Oradan aşağıya indirilecekse Allah'ın abdül ül Buna geldi onda. Şimdi size Mekke'nin Yükkeremede Kuyuş'ta reisi, Allah'ın Muhammed'i alnında var, sevgili insan, sevgili insan, erifi bu dört olur vardı. Abdülselam, Defne, Mustafa ve Haşim. Dört olur vardı. On dört nur Haşim olan geçti. Haşim. Böyle <gülüyor> evet, Haşimini bini Haşim işte orada kalıyor yani. böyle. Olu Haşim'e geçsin nuru muandır. Haşim de çok güzel bir de. Yakışıklılığı gayet. Üniversite artık çok güzelmiş. Üstleri güzel bir da artık buna bakım bakabilir. Baba söyledi, o çocuk iyi oldu, aşk. O böyle bir genç, kabile yetisi da, ahlakı, davranış, tebessümü, kıyafet her şeyi güzel. Tabii Herkes kız ona kızı demek iste o da evlenmek istiyor ama kararsız. Niye kararsız? Kader meselesi var ya. Kader takıyor kafasından, elle değil. <gülüyor> Dünya gördü. Rüyasında kendisi bir kız gösterildi. O adı Selma. Bediye münevrede, Belin Recep kabilesinden, babası adı Amur, Amur Selma. Bunda evlenmedikten sonra. <gülüyor> Mesul Rüyasım istedik. Bunda evlen. Rüyasım da açık nefriye gördü. O Selam'a denen kızı gördü. Kız da ailenin Hatice annemizle ahlakındaymış Selman. Hatice valideniz gibi ahlakı, gömertliği, güzelliği her şeyi ona benzermiş. Ya da aşık oldu ona. Hem süren amacı ile Şama gideyim diye, ne demedim mi Bir bakayım, göreyim bakalım onu. Abi <gülüyor> verilirse de olar tabii. Gerçi verilirler. Hadi yarın görüşürüz. Gitti neye geldi? Giderken o kızı karşılaştı. Hemen tanıdı. Tanıdı. Eline gitti. Metki halkı Bedi'nin altından da üstün o dönemde. Bedi'nin altı genelde evet, tarım uğraşırdı, kurumlarla derin çabalık yaparlar bunlar. Mekra arttı, tüccanet yaparlarlar. Mekra arttı, ondan daha saygınlı olurlar. Bu Haşim Mekke'nin, Kürneler Mekke'nin de reisi kimildi. Mekke'nin de reisi, Röşit reisi. Artı, Allah'ın durumu hamleliği var. Bu güzeli de var. Ardından toplandılar. Dayıların babası hemen da eli. O da elinde eline şu koydu, şu koydu. Söz nişan şu yok, <gülüyor> daveti yok böyle. Kesin bir iş yok, işle. Hemen para veriliyor, bir av yapılıyor. Elinde. elinde onda, sonra birkaç zaman bir kaldı orada, az kaldı orada. Kervendi gece. Allah'a kudur, bu, Selman'a geçti. Kıza geçti, onlara. Baktınız, onlar geçti böyle. E, Şam edecekti diğer karanlarla beraber. Onlar bunu söyledi. Dönüşlerle yine orayaceğiz. Allah'a yıkılacaklar. Kuş Ama kader baktığımız zamanlar, kader Haşkim Şema gitti, orada Gazze'ye geçti, Gazze'ye girdi. Biraz araya geçti, o da hasta oldu, orada öldü. Evet, öldü. Selma, onun kanına yumuştu var. Yani filağımızın direti oluştu mu bu? Aynı orta adre filağımızda var. O ana kanın kanında, kanında babanın yetim kaldı. Daha bir kadın eşim yeni elermiş 300 lira olacak masul oldu üzüldü, öldü derken kader razı olduğu sonunda 200 doğdu. Başta al bir şey vardı adı kadar şeyde, yani beyaz anlamına geliyor şeyi Tabi Nur, çocuk da O bir şehirde. Bu, muzikini zaten küçük evlice çalıp buydu. Yedi kaldı, Haşim ölünce, müşriyeçliydi, bir defa Karnışı Muttalip, reisi oldu, Muttalip. Bir gün Medeni'den e bile geldi adı sabit. Meşri Hasan vardı, şair. Meden veverde, helal vekahlarında, onun babası sabit. Ne kemiflemeye geldi, muttalibi buldu. Oturdu, konuştular. Ne kemifle muttalibiydi. Al-bin Haşin. Evveli Meden veverde, kızla hamile kalmıştı. Bir sonra doğdu. O da şeydir. Ama onu bir görseniz yeni olur? O yeni bir görseniz. İnsanla meleğin velidir. Çirkin olduğu halde olgun tipi var. O kadar yakışıklı, güzel, ahlakı güzel, uyumlu artı gören bunu hazan halinde. Sanki insanı ele alırsak ki davranışı olan mutlalık işlenmişleri geliştirilmelerdi. Ve bunlar kaderin, takdirin te tecellisi bulutaması bulmadı. Hiç telefonu aramadan, kimseye bir şahat vermeden hemen dereye bindi ve gitti gittik. <gülüyor> gitti. Benim nefisler kabristen bulunduğum mahalleye gitti. Baktı, çünkü uyuyorlar. Çocuk öyle baktı, işte baktı baktı, hemen tam yeğenine tanıdı, Şehriye tanıttı. Baktı ya, farklı bir çocuk böyle, derin gibi şamak değil, fazla karışmıyor, ağır yapılı, anlığın durumunu, ameliyat parlıyor, şey farklı, böyle <gülüyor> yani indi, ismini sordu, Şehriye. Anne ismi Selma, baban, tamam öyle bir şey dedi adı Karsin. Avrua'yı eve gittin, <gülüyor> annesini, dayanları vardı, onlara çağırdı, konuştular. Ben bunu bekleyin bir bir terörde. Tabi yitim orada hayatı daha güzel hayatta bekleyin bir terörde onu aldı, bekleyin bindirdi, ekleyin geldi. Bekleyin girişten baktılar muhtelif geliyor. Bak geliyor bunu geliyorlar, ama zaten yerden geliyor. Arkasında bir kül tabar. Bunun mensubu yok. O dönemde, kimse başka bir yere genelde bir kül alıp gelirir, köle, köle tabar. Onunla başına bunu muhtemelen bir kül almıştır diye üstü başta biraz eski meski yamalı kan çocuğun, ye, <gülüyor> ve üstü başlılar çocuğun da bakınsızdı. Çocuğun kıyafetiyle üstü başlar hissine bakarak bugünün 4. yüzyıne göre arabun kölesi eder. Mutali kölesi. Abdül Mutali buradan kaldı. Abdül devedir. Abdül Mutali Mutali'nin kör salımla gelir. Mutali kim bacıla? adı mütealliktir. Onun bir özelliği de yani adının Şimdi nasıl İbrahim Yama'nın zamanda ileri o isme resmen kabuk Oraya. Al en iyi. Kabuğun yine tadil ile demek onun midye için oluşuyordu. Afrâf. Annesi, teyze geldi, dayı geldi. Avrupa Hazretleri de Ramizanlar büyüdü. Gençlere geldi. Ramizan ölünce bu reis oldu. Koleksiyon başına onu geçtirdiler. Koleksiyon i̇şte reisi. Ağır yapılıp, otoriter damlardır. Kimsenin kabiliği kırılmaz. Hatta kibri derse Süzi geçmişte olur Süzi Libya kışı Allah tabi yurum Muhammedi yani torunum mu? Özellikle yurum sade işinde, dolap koşu işinde yurum da kral Hatta neki müfredatte e kıtlık olsa, kral olsa halkte talebe mütevebi avukatlıbe gerçek kalmış tepede. Hem yani bir dua etkilerleriz. O nöbetine yalnız yaratı. Peygamberimiz'in emaneti alındı. alnında. <gülüyor> Avrupa'la da oldu. Tek üçüncü var, mesela elinde Ama nur yine alnında. Yine alnında. Onunla öfene aslında gösteren bir kadın. Adım Fatıma. Mutfaklı evlendi. Niçin eşi tanımaz? Ondura merdiven. Bunu anlatırlar değil. Bir peygamber da gelecek. Bu defa o Fatıma ile evlendi. Kim o Fatıma? Peygamberimizin baba annesi orada. Baba annesi ki o Fatıma. Onun evlendiği evlendiği geçen dur ona intikal etti, anıla. Zaten o Fatıma da o teyvan vere babanın ne olacak o yaptığına saydığı kadını iştahire döneminde kutuna bulaşmamış, iffeti namusuna korunmuş her şeyle gayet masum bir saniye kalınmış, ona layıkmış, ona konulmuş. geçti. Derken oğlu da oldu. Abdullah adına verildi, dur Abdullah geldi Kim Abdullah? Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin babasına artık sıra neden gelmez. Kim bilir kaç günlerce yıl, on güne yüz, güne yüz güne geçti aradı, Adem babamıza genişliğe kadar. Kim bilir kaç, on günlerce geçti, geçti bundur, emanet öyle nebetde şehit aşaya taşınan artık sahibine yaklaştı az Abdullah'a geldi. Abdullah, onun çevresinde başı ota da vardı, kızları da vardı, alt tane kızı vardı kimisinin. Fakat en çok Abdullah severdi. Kız gibi, ifletle hayal, Vuru Muhammed'i Allah varlığı, bu güzelliği, ahlakı, her şeyine ilk kez yukarı ve de yetişemede dünyanın ilk işinde. Herkes kızına ölmek istiyorlar. Hem babası, bu işin, bir işin, bu işin, ablan böyle olması artık kızlar aşık olur kendisine. O derecede Abu'l-Talip kız arıyor. O dönemde genelde terimler? Babalar karışıyor babası karşı. Yani babası da nasipse, aldı, azız olmuyor. abul oğlu Abdullah'a evlenmek istiyor, ona kız arıyor. Gerçi kimlik aptalitesi geri dönmez, hemen verirler. Ahmet ile kararsız, kararsız. Neden? Evet kalere bu yazılmış, ahmet ile zamanlaması var, zamanlama kaderede. İnsan bazen acelede aceye eder, kuşar, tereşe eder, işi okudur. Sonra işte bırakır, buluveririz. Bir gün Abdü Mütterife'nin yanında oturmuşlar arkadaşları, kolojik ileri gelenleri Hazgı amire, amire. Mevme'nin kızı Amine, Ondan başlıyor. Konu öyle olur şu anda. Bir de aşılıyor, kader o, olan akıret. Öyle geliyor günlerine. Hep Hazreti Amire'den konu oluyor. Yani Melek gibi kız, bu iki yakış, hep ona bahsediliyor. Anıl talebinde görülerek geliyor ki, ilmanın istiğini verilmeli. Hemen kalkıyor, gidiyor, babası da vermiyor. <gülüyor> iki dedesi var tabi. Şu anlıktır, bir dede. Kabine gitti, tamam anlamı değil yok. Telefon yok, kafamı şey varlığı. Ve çıktı. Alkın yolundan ödürünce bir şaşırıyor böyle bir. Şaşırıyor böyle. Sarkıda şaşırıyor bu hareketinde. Ne oldu böyle? Gir içeri şey söyleyelim sana. Bir şey girdi. Dedi ki bu gece bu şeyde, dünyada dedemiz Yerim Aleyhisselam. Yerim Aleyhisselam. O da dedi lan Kesin olarak sır olduğu için, dedi rüyanda dedemiz İbrahim Aleyhisselamı Böyle gördüm rüyanda. Böyle İbrahim Aleyhisselamı gördüm gördüm rüyanda. Böyle İbrahim Aleyhisselamı gördüm rüyanda. Böyle İbrahim Aleyhisselamı gördüm rüyanda. Böyle İbrahim İbrahim Aleyhisselamı gördüm rüyanda. Böyle kızı, amireyi ve Abdülahir Hikâbı'dır. Sen bunu kabul et, ona gösteriyorsun. <gülüyor> Peki dedin, kabul edin, vereceğim. Şurada uyarın sabah oluyor, tekrardan ne yapsam? Gideyim acaba talebe, acaba, tekrüdeyim ve kapı kurulunca Kars abone olmayı görelim tabi, Bir anlılıkları bazen deden izleyen vermek kabul ettim, kızı avcı emniyor. iki yapmıyor, o zamanlar. Hemen iki altı yapmıyor. Tabii o zaman böyle, yani beyaz eşyalar karakşı şey yok mu? Mobilya da zamanı kaldı böyle. Ya sen şey bir şey oldu mu, Bizim yoktu oldu mu yeter o zamanlar. Tümüneki adı yapıldı ya, o bize eleniyorlar, o bize eleniyorlar. Cuma gecesi de o bize de, Cuma gecesi de eleniyorlar. Tabi elenince, duru Muhammed'e, Abdullah Alından asaneye geçti. Artık sona yaklaşılır saygı. Ona geçti, Nur Muhammed'i. Geçti o trener, Hazreti Amile, hamile kalır bilemedi ama, bir zaman. Neyi bilemedi? Onun hamileyi, gemiliğe, diğer kalıra benzemedi ki ama, anlar ki, Nur'un Muhameli'ye, Hatır'ın Enbiya, Rab'in Habibullah'ın evet. Nur'u. Ve <gülüyor> derler, aşağıda şunlar bunlar, hiçbir şey olmazdı. Ancak âbetsiz dönmeyince o zaman dedik evine hamile kaldı. Ve bu Abdül Talib'e ulaştırıldı, hamile kaldı. Abu Mutali daha ne rüyası görmüş mü terimler? <gülüyor> rüyası görmüş. Abu Mutali kafede insan. Olaya tabi bir yok, bir şey yok böyle. Ama yapısı, yapısı bir şey vardır. Ayınlarda <gülüyor> vesi diyor, vesi geçtiğimiz vesi. Bu kum aşçası, o bir makam bu dedi. Abdül Talep'te yani reisi tipi dikişi, çoğu zamanlar Kabe'de yatardı, Kabe'nin yanında ondan şey yatardı, ondan seyir Türk yatarı Kabe'nin orada, öküne bakardı, gılızdına bakardı, Ağrı'nın seyrederdi, bunun bir yarısını vardır kendi kendine. Biraz tefekü halindeki kendisi, bir yapmış Kabe'nin yanında, bu kadarmış, kuyuklu sudan, sırtında bir zincir çıktı, zincir, beyaz, büyüklü bir zincir çıktı açıkta. Üç, dört arladı, dolu, batı, gökteye çıktı, bir aşağıya gitti. Aslında zincir ağaç oldu. Yeşil bir ağaç oldu ama çok büyük ağaç, büyük bir ağaç. Damları, yeşil yakınları, üzerinde her türlü meyve üzerinde, üzerinde kapsayan bir ağaç. Baketli insanlar her kadar ağaç yakışıyorlar onu meyve almaya, az bir de kendilerinden kalır balta, ağaç içi köpünü kesme oluşuyorlar dağlar. kesmiyor Kesmek için yani altının altı dönüyor, demir çapmış gibi kesen yollar. Ne olmuyor telefistan böyle? Tabii sadık ya kişi etkiler duyguları. Etkileyen çok duygulandırır. Ama kendi bunu yapamadığı yorumları var. O dönemde yorum bilenler çok vardı o dönemde uzak asil kabillerde kabreye gitti. Doldu. Yolun da attırdı. Ya Abdel'in o su be, leke, yurtu, senin neşliğinden, tüylgünden o <gülüyor> tükyüzü <gülüyor> diye gelecek. <niye> gelecek? <gülüyor> Yeni bir kapçı konuları doğu batı kat atlayacak. ve onun ona Peygamberin verilecek ağaçı Önce zincir şeklinde peygamberde yeterdi Sonra peygamberi verilecek. Neylesi de onun şiraklı sözü halı şirikleri var. İnsanlar ve kapışlaklar bazıları onu kaçıracaklar. Bu bazı olanlar dedi. Abun bundan Oğlu abullah niçin ne bekliyor bu çocuğu şimdi o? Tabii onlar farklı bakıyorum o abullah elinece bir de geleni hasta ameline de hamile kadın düğünce çok ama çok sevindi çok sevindi oğlu abullah çağırdı onu bak hamile gelemedi. hamile kalmış güzel baba baba sen de. Onlar siyahat kâğıdına Şam'a doğurlar. Sen önce Keren Hazret'den Şam'a git, dönüştürme gidiyorlar, onu hurma getir. Hurma, metnilin velir olur, metnilin hurma İyi hurmadan al, çokça al, kadar. Buraya e Dedi, inşâAllah doğunca bütün pek bir siyah vermiştir, siyah taşıdır. kurma. O namdeki babası diyor, Şama gitti, dediğimi orada kullanacak. Dayıları, kralın var, <gülüyor> dayı onlara var, dediğini orada, orada hastalandı mı ha, şey, gibi, kadar. <gülüyor> bir de. yaklaşık bir ay harici kaldı, hasta kaldı, iltimar kaldı. Haberi geldi buraya, Oldu, aldı Medine Medine'ye Habru talep et onu Allah Medine'de açsa gelmedi. Bir oğlum geldi de adı Bir geldi de bir derece ölüşti. Lafat. geldi Medine'de. Onunla beraber kales. O, o de oraya. An yani acı haber mekile geldi onlara. Bir de çok üzgün. En sevdiği oğlu yavrusu, bir de toru da babası gitmiş kaldı Amerika'da. Hasan ablemiz genç, onun ilk çocuğu da yeni evli de kendilerinde tabi ağladı. Yetin yavrusu için üzüldü. Ama kader öyleymiş şey evliler. Tabi az oldu kaderi. Melekler, bu işe kaçtığı melekler. Dederler ki, ya Rabbi, bu kuzu amine Hatim-i İlâye amine, gene, son Peygamber'e Resulullah, bu amine. Ya Rabbi, niye aldın <gülüyor> onun babası kendi yapımı bir tane olsun. Ama ne? Ben yapıştırmaya şimdi ev aileye şanlı sevler. Sabah yanında evde. Da ev aileye girerler. Evde değişik bir evet, yanına, et, et, de etene, Yakın sabah tepesine evi doğu demirine. Hastamın var anlatıyor. Ben diyor, hiç diyorum, gerek olduğumu anlayamadım diyor, doğuma kadar bir kuş dedi. Sanki yavruyu beni taşıyordu. Bir yatarken yavrusunun çiftini duyuyor kanında. Devletin arzama seferi, Allah'ın çiftini Annesinin Annesi bunu duyuyorum bir adam belki bir kere ver, Yalnız, e, dur kalmamış, gayet orada. Bu durumda yalnız tutan karnında hep Allah zikretini duyuyor, onun tat ve yüze Bir gece ona biri görülüyor. Melek demiş bir Yıkıyor amile. Sen diyor, hayrı beşer hamilesin, hayrı beşer. Yansıların hayrı sıra hamilesi Adr-ı Maluk'u durunuşlar. Adr-ı Maluk'u durunuşlar. Adr-ı Maluk'u durunuşlar. Adr-ı Maluk'u durunuşlar. Elbiyat-ı evet. Salatleri bir, bir fiil olayı olarak gelenler. Elbiyat-ı süresinde olay geçiyor. Fil diye fiil olarak gelenler. gelen bir oldu, Ebre'e Bunların başkomosanları, bir de orada bir fil vardı, bir fil, adı Mahmud'dur Bunlar, Kâb-ı bunlar. Tabi Rabb'in mutlularını atıp öyle, onlara hezveli okuyorlar. Hatta ne kadar dere varsa, koyunma hayvan varsa, hepsi bunlar almışlar, kast etmişler bunlar, mekâsı. Otoker'in güreşe Ebru'nun çadırına gidiyor. Yola çıkmış, reisi geldi. "Gelsin bakalım." diyor. "Ebre'ye kızıl gelir. gelen bir bir gelmiş oraya. Otoker kaçmış tarafına, Asuda Mektep'e, oraya." reisi geldi." "Gelsin yaşa bakalım." Ebre'ye Otoker dönüce, ayağa kalkınca Böyle bir saygı duyuyor. ya. Konuşsak, hepsi çok önemli konuşsak. Ay saygı, koy, kalkıyor ya sanki. Yürü, bana gel diyor yeni başından. Niye geldin diyor. Diyor ki benim demir alması askerleri 200 demir. Onlar işte nereye geldi? Evre yürüyor şimdi. Ben sen nereye gidiyorsun? Kabe'yi yıkma da de yalanmaya dedim bana. Sen de o güzel sen de muhabbetmesin. İşte dedik ki Ben bir de devrenin sahibiyim diyor. Ona karşı geldim. Kabe'nin sahibi var. Onu okurur. Yıkamasın bir. Kesin şey Benim <gülüyor> o devrenin değil, şey korktu Halk, şaşırır, korku, halk kopan kopar diye gene kafa suya düşer. Tabii açık olur. Ey bir kabana Sen bu labanın kule koyuyorlar onlar. kuşlar. Hep aynı Her kuş da denize gelir. Kusur denize, gelirler. her kuşsa üç tane taş. Noğud kavralmışlar. Yeni kavralarına da iki erkeğine, ençelere üç tane taş verdi. Ama taşlar kimyasal bomba. Tabii erkekler. Hepsi bunlar erkekler. Kim deli geçiyor. Tehlikeli soru. Bu da neden? Peygamber bir mürüdüz dağılmadı. Bir ikincisi kabe'nin kutsallığı kanıtlandı o zaman. Bu Arap İslamı temel. Yani kabe'nin sahip olacağını kuruyor. Kabe kutsal değil, bir yer. Şimdi kabe İslam'ın kubbesi olacak. Haçki bayatların lideri olacak. Nerede olacak? Yani kabe'nin kutsallığı hersey kanıt Allah'ta kimse mekakın yanına ortak Onlara kursal olarak. Doğru o yalnız değil Üç tane de kadın yanında vardı. O diyeceğim. Rab'a de. Safiye. Devletimizin halası var. şifa hatı, biri fatıla Safiye. kadın yanında. Bu <gülüyor> görevde Hazane'nin gözünden Ferelek de yani izinerek <gülüyor> kalp gözü, güvenin gözü açılmıştı. Müdürleri görmeden başladı, kumileri görmeden başladı, yuruları görmeden başladı. Kadın anları gördü. Uzun boyu kızar geldi. O müdürler kabilesine benzeyen uzun boyu yeşil tepeye dönmüş kızar dediler. Kim ona? Kugeler. Büyük hızlarında. Dışarıdan melekler atabildiler. Diyarbansız haberle bütün meleklere gömdeki yedi meleklere ey melekler bağışlarına bir tespihatınızı bağışlarına bir tespihatınızı bağışlarına bıraktınız Resulullah, diye gelecek. Bütün büyük melekleri işte bekliyorlar. Asas'ın evi evrenin en kutsal yer en kutsal yer olduk. Kutsal yer olduk. <gülüyor> dışarıda, kutlu içeride bu kızları Hazreti Meryem, Hazreti geldiler. Ölmüşler ruhları onlarla geldi. Hazreti An-ı şey kalktı, onu çok tutamıştı ben de, Arap'a basit. Tabi bir ben bir kereme, ilk ben su istedim şöyle. Bir baktım, bana bir kasede su var Sütten beyaz, süt baldan daha tatlı, soğuk. kendisine. Şeref buyuruyor, işmanlı olduğunun gücünü duran paraklar. Gidemersiniz, ondan kendime fark. paraklar. Kırık Herhangi bir cennette, <gülüyor> cennetten var. ulaklardan. Yani dünyada oğlunun hürmetine, oğlunun hürmetine cennette ama getirili bir şerbet. Lezzeti, kokusu, tadı hiçbir şeyine benzemiyor. Onu içtiğinde bütün beden hırp bütün bedeni hücreleri. Mesela dedi, Bedir'in o da duru oldu. Dünya yaptı, aldı. daldı, oturdu, elinden taa ıslanmadı İran'a, çiir görüntüldü. Bir defa kaldırıldı, başladı, hatta kendini artık takip ediyordu. o durumda. Sonra bir kuş geldi, kendini aldık, konuşuyorlar. Geli bir avkuş kandı Javan, tema ne? Kim bile? Javan, Javan Sülük Fatih bir kuş kandı. Kuş bu Sırmızı artırsın böyle. Evet, o ağrıza doğum oldu. Ki doğum saniyesi görmemadan. Ki doğum saniyesinden çekmeden ağrı görmeden, sıkıntı görmeden, kişi, kişi bulanmadan, iş yapmadan sakin bir dur. Yani, niye geliyorum. <gülüyor> Geldiği anda adı Safiye yani halası da olacak, da, halası kendine. Ağzı elinden yıkayım dedi. Dedi ki bir melek yıkama, yıkanır. Yıkanmıştı ve kundan sarılmış, ipe kundan sarılmıştı. Sünnetliydi, göbek kesilmiş. Göbek kesilmiş, sünnetli, bu şekilde Gerek oldu, hemen seyceye kapandı, hemen seyceye kapandı. Seyceye kapandı, orada Mermere'ye teşvik etti, şahatı getirilen yalnızım ve üç sefer ümmeti, ümmeti, ümmetim, ümmetim dedi o zaman. orada. O anda abin otel verirse de direkt abin onu orada. O anda. Onların elinde politika bağlı ya, ama hazır hazır size şey bağlanmayacak. Uyuyor. Sabah tangeri doğmuştu, tangeri güne olmamıştı. Biraz sonra doğan işte birazcık arş, birazcık önce. Dikine olarak gelir, karar olur. Ama yataya gelir, ona diyelim, çocuk sağlık O zaman Mustafa çıkar, <gülüyor> Mustafa <'nı> çıklar, <gülüyor> sağlıkla gitti girer. Derezi olacaktı. Tanrı yine açmıştı, ve yani, damadan alanıza oldu. Derezi uyu dağılıyor. Yine bir ses, bir abdülütenir ''Kalk, kalk, kalk!'' Torun oldu. Hiç ona böyle muhammad Hemen geldi, karşıdan bir baktı ki yani yüzüne baktığında bir durmuş anladılar. Yani ruhunları fetheden, yölleri fetheden, insanlar teyzey ve anlayan dur. bunları anlamayın yani istedim. bir peygamberin doğumluğu, ağrın bizim buna değinsel gücü ve gidesizlik anlayamadık. anlayamadıklar. Ancak anlayamadık. biz böyle bir zahiden, düşgücene bakarız, olaya bakarız. İşin maneviyatı. Ki o anda yetkiler sarsıldı, yani yetkiler sarsıldı Ay bir yıldız aşırı gelirler, aşırı gelirler. geldi alem. Cennetler becerildi, huyeler koşuyorlar, Muhammed doğduğu dünya derdiler. Elbette evliliyordu, dünyada evliliyordu, o dönem cihayet verildi ama her dönemde dünyada evliliyordu. Üç kere, kırk yedi, her zaman onlara, dünyada evliliyordu diye kalmam. Onun fark ettiler. Yavras'ta üç tane sancaktır, üç sancaktır, yine Kabe yine dolu bakıyafetler. İşte burada böyle görelim, ağır sanacak arkadaşlar. kutlar verildi Tut, Tüm kutlar da devredildi. Bu hedefinden değerliler. Hatta evlamızı aldılar resim adı melekler, bir gezildiler, şeyleri gürtülüşlerdi. Bir terini gürtüldüler. Birisi geldi, özel karşıladı. Hem sevmişti, hem üzüldü. Sevmişti, yardı görmüştü. O haten bir avcı toru geldi ama oğlu ölü ya, oğlu göremedi ya. İşte İçten geçti ah oğlum Abdullah ah. sen bunları göremedin diye dedi. Ondan oğlu, oğlunun hüzü geldi güzün sevinç karışık aldığını dedi ya Bahme'de kabul bu Muhammed atacak. Allah'ım tamam, Muhammed. Allah'ım s-S-S-S-E ne anlıyor Ham olunan, övüle, yani meleklerin, insanların, cennetlerin, dağların taşların, Yalnız her maddelerin övdüğü, sevdiği insan ona veriyor Muhammed. Yani aslında ham kökkenler, ham kökkenler, ham kökkenler, ham kökkenler, ham madden, gelip Muhammed ismini yapılırlar bu. Her övülen sevile isimlerine veriyor. Ama böyle isim veriyor kendisine. Şimdi bir tabii bizim yaşamda bir hüzün var, hüzün. Kırsalın doğuşu da var. Müslümanın doğuşu biraz geri var. Ama kesin değil o bir kısım mesela Yunanlılara karşı olar, Almanlara karşı da bazen bazen böyle. O dönemde tam hadime maddeniz yol giz yaptı için kesin bir yok öyle. bir öyle diyorsa. Yolundan yani yu başı yu başı diye ayrı önce biliyor, bitiler süslüyor, okular şey oluyor, böyle oluyor. Yani çok çok biliyorlar. <gülüyor> Ama bu gece Çünkü olmazsa kadir iş olmaz diyor. İsa işte ahir olmaz diyor. Allah'ın nekinden yaptı bunları? Ne benim buraya? İsa olmasa Yaratmaz mı o da <gülüyor> yok mu? Birazcık ortayanlar yiyemiyorlar. Çok böyle süre gücesini yaptı. Peygamber'in sevme kanası mati deniyor. Peygamber sabahı Ebu Yev. Ebu Yev. Onun bir kölesi vardı, cariye, kadın kölesi vardı. O merak ediyor. Bir de oluşan amireye bakıyor diye dolaşan O sabah gelip bakıyor doğumuna dönüyor, doğumuna dönüyor. Gidiyor Ebu'l-i Neyde, sahibi, Efendimiz'i bağırıyor, ya sevdi, ya sevdi. ne olmuş işte evde? Abla, oğlu az önce doğumun kendi olmuş. O anda Ebu'lu hep seviniyoruz, seviniyoruz, kardeşi örüldü, olarak bir yeğeni diye geldi ama seviniyoruz. Herhalde çok seviniyor böyle, Diye ki bir süt başladı. Bir çariye, bir sebze var, bir süt o, bir karna süt aradı. Böyle. Söyledi yani. Söyledi Ebu'lu'nun var Afrika'nın tevbe süresinden geldi böyle, sökülüyor Kone'ye. Tevbile'nin ölümünden sonra onu gördüler. Biraz da Abbas, karış oldu, Fiyancası. O da böyle dünyasını gördü. Baktayların dünyasında Tevbile'ye bir cahı yok. Aleyküm. Aleyküm. Ebu Yücel yanıyor. Ah, sadece. Ah, ne babi ya, yanıyor. Tabi Abdullah'la kardeş olduk. Ebu Yücel. Ebu Yücel, ah, ne, ne konuşuyorlar? Ah, kardeşim ah. O ye muamele hakikat gördü. Yeterince kışı gördüm ona. Ona etkiledi ya. Şimdi pişmanım. diyor. Şizim, bahse döyün, kahret sabahya bir anlay, alemin soğuyor alemin, yine var ama serinliyor nasıl yazın bazıları serinliyor eser, ah eser, yine var alemin serinliyor. Bir de diyor diyor süt geliyor, soğuk su geliyor. Süt soğuk su, onu ısıyor, ne altyapı verdiği ama bu zaman. diyor. Allah söylüyor. Peygamber'in doğumunu için o sevinçle o ateş seriniyor. Bir tane süt verilir diyor. Sonra tamam. Buradan süt çekilir. Bakın bir kafir müşüt mü yani Peygamber? Asıl müşütmez Peygamber. Böyle bir insan bile Peygamber'e ona anlaki dolayı Bunlar gelme, yarlı yollarda böyle. bir yarlı gelin gelmiş. aşağıya beş kutuz önce Kitapı diyor Bir yarlı gelin, tabi kime geliyor? Yarlı yani gelin, başka yerden gelin. Mısır geliyor, Mısır'a kahve geliyor. Yine yolda Eşrem'e gelin iken tabii ki komşu evinde bir taş tane şey komşu evinde. Komşu ediliyorlar, elbimiz veriyor, başka filan süpürülüyor, birkaç tane komün istiyor, dışarıda kazanak hemşe yaptı bir şey oluyor böylece. <gülüyor> Akşem ödülü <ödüyorlar, gülüyor> öyle işi veriyor, gelebilirler de. Ve komşuna bunlara iki tabak yiyecek şey gelirler. Gelip, helva kavrulmuş, az zehve var diye <gülüyor> Bu şey konusundan soruyor. Tabi yâde düştü göremişler, yani ikram. Diyorlar diyor evet. yani. Diyor ki, komşu bunları göndermiş diyor. Neyi öneri aşağılıyor? Diyor ki, onun bir ihtiyaç var diyor. Bir şey var O biliyor. Onların diyor, peygamberinin doğum gelisi bulacak Onların peygamberinin doğum gelisi bulacak. Ben yani, komşuyum diyor, çok yeni olur. İlk daha önce aşık diyor, her sene diyor, bu işi bu yapmıyor. <gülüyor> e, Temin edilir, yıkanılır falan böyle bir şey yapabilir, mesela topar yapıyor. bunları. Şimdi bu gelir, ezelden dururlar bir şey almıyor. Ezelde var. Anlaştık mı? <gülüyor> Açıkaten рассказı olduğundan peydahman, no seesません, peydahman aşağı böyle yani, öyle bir affordable. tekrar yani, oturuyordum. grateful nice Monitor at denk yangına başkakoffs ki akşam 2 suited made possible... saf schedules through the XX last though, waited to be free class. Starbucks İlk defa Kur'an duyuluyor, Kur'an duyuluyor. Kur'an'a da en yöntem Mısır var, Mısır'ın Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okuldu, ıslakla yazıldı dedem. Elina, ıslakla yazıldı. Mekke'de, Kur'an nazil oldu, Mısır'da okuldu, ıslakla yazıldı. Mısır'da hafızlar, genelde aşıklar gelmişler. Ağaçlıklar, oturuyorlar, başları Kur'an okuyorlar, okunuyor, arabaya iler tabi söylüyorlar. Gene ilk daha böyle Kur'an duyunca çok etkili dükkanlar oldu. İlk konuşmuyorlar işte, oturuyor kendini oraya veriyor, sonrası biniyor Bayağı bir devam edelim tahmin, bu okumalar, şunlar bunlar, gelersen geçiyorlar, dağılıyorlar. Bunları gidip orada yatırıyorlar işte. ama iki de bazılarının dağılıyor değil beyle. Sıkı bazılarının dönüşü de İkisi de, yani. dönüşler, i̇kisi de bunlar. O, gelin olan daha duygusal bir artıdır. Rüya görüyor, Aşır, net görüyor, komşu bir nur parılıyor. komşu evinde. nur başlı sabit olmuşlar. Kendilerinden bakıyor, tabi Tabii da bakıyor. Ev sahibi tutmuşlar, kaldırılık. Birinin rekti dolanmıyor. bir kaldırılık, bir, bir, kaldır. bir varmış ama bir rektabı böyle aşırıya aslında bakıyor geliyorlar. Ortada girip ama o sırrı bir, girin, sonra girin. bir o da girip ona yapsınlar. O sırrı sağda, bu sonunda geliyorlar. Etraflarına karşı yollar. Yur ya, Resulallah. Yavrum yani tebrik ediyorsanız. Siz beni seviyorsunuz. Benim için bu şeye katılıyorsunuz. Ben sizin razıyım. Siz İçeri giriyor, Şimdi i̇şte bu gelir, bir ağaç edilir, Ah, ben içeri şey girilirsen de, tedavi yakında böyle de, onun üst konuyu dövürsen de, anne yahu benim şekilde etmedi, işe almasın böyle. Ağaç edilir, şey kadın giriyor. diyor ki ben içeri şey girilsem diyor, acaba iş alır mı? Ne anlatsınlar? Yavgı'ya yani kim olsa da o peygamber, üniversitesi onlar öneren peygamber var. peygamber var böyle, böyle işte. bir işler var. giriyor, oturuyor, peygamberimiz arka bir gel, gel başlarım bana. Nasıl başlarım? Bakalım, duyarsınlarım sen insanın Allah'ı sen el üstüme mu? Olur ya, Nasıl oluyor Müslüman diye, burun bakalım hep haber diye. İşte Allah, Resulüne Allah diyor bu Allah Allah diyor. Bu ne? Ama kendi mi Allah Allah Allah diye hem alıyor ya aklına geliyor ama bir şey ne şanslı oldu mu ya? Şimdi ne oldu? Nişan Acaba hocamlara şimdi namı alır mı? Bir bana o nikâhını düşmüştü diye? Senin dokunmasın belirim diye uzak bir şey kolaçına tuturdu. olsun bir gengün etiyor bunu sorayım. Neyse atın gerekeni de var. Ondan orası, o ama orası, ama kadar etkili değil olup onun gibi daha kaba bunlar tabii, etkilemişlerdi böyle. İşte anlıyor bu hanımını duruyor, ağladığımı duruyor. Benden kaç mıyım, kaç ben de üstüne bölüm Ben ne gördüm diyor böyle, ben de, böyle. Ben de olacağım dedi, benden kaç mıyım. Kalk bakalım, Şimdi ne yapalım? Bilmiyorlar işte anlatacaklar. Bilmiyorlar işte anlatacaklar. İş böyle. istiyorlar böyle, Allah deniyor. Kendini frenleyemiyorlar, bilmiyor ne yapacaklar. Ya Allah diye sabah ayrılacak. Allah'ta işler. Allah. Allah. Allah diyorlar. Allah kar çalışıyor ya, ruh çalışıyor, hücre çalışıyorlar, bir, şey bir işi bunlar şeklinde. Sala bekleyerek yere müziğe gidelim de bir daha akciğer üstü o tekrarları, gerekli soluğu yapalım, sala giriyoruzsa. Müsiğe gidiyorlar. Müziğe. anlatıyorlar. Kemal olaylar, bütün bir ağlayışlarım var. Ne Siz de şu anda sahibi sahibisi mali sahibi Siz de şu anda da ne anda almadık ya, evlâhı mi inşallah? peyşebbül o kadın kız onu eğdiriyoruz demek. O mahallede aşklara ediyor. Şey, i̇şte, gedanların seviştiği o zamanlara bakınız. Bir de ey sahibine bakalım. Peygamberimizin sevişine ne yapıyor? Her sene o bile böyle esne. İnşallah bize de o zamanlar böyle gelemeler böyle inşallah Bunlar canlandırma hata yani. İddiyat edememiyor ki şahitleri. mesela çok kirli ikram ettirdiği şeyler tebrik etmeli, mesaj etmeli, dükkanlılıklarını koymalı, kağıtlar koymalı, gazlar koymalı. Kudriyce'yi tebrik ederek kutluya bunları yapılan bir İslam'ı böyle halkındırma hata yani. İsim Müslümanın yetersi yani muciz İslam yazıyor, dini ama resim yazıyor, kalbine geçmiyorlar. İslam'ın ismi kalabalıklarıdır, resmi kalabalıklarıdır. Yaşam da İslam'a, yaşam yüzyıldır. boş mu tekrarlar? Sokaklarla falan çığışırlar. Bu İslam'ın törenler, Allah bizi etmiyor. E, Bir kadın vardır, Saliha Kadın, adı Fahriye. Bir şiir var da, şiiri onu bir göz alayım böyle, şöyle duruyor. <gülüyor> Seni sevim haddin bir haddini değil. Sevgilim böyle. Seni sevim bir değil ama severim. Seni sevim bir haddin değil. Resulullah'ı sevmek böyle bir pis bir kalb Seymek. Kendi de görüyorlar, böyle yapar kendisine böyle, hak ediyor ya. Teybemiz yok, açtığı gibi de, Öyle böyle ''Yavrusu ya Allah, senin sevip-i hatim değil, ama severim.'' Seyirler. Teybemizde seni sevmek, onun sünnetine sarılmak, çok çok sarı bir şey getirecek Halukam Hazretlerine, ona dinine sahip çekmek filanlar, İslam ilerler, buna çalışmak, Mahşerde diğer peygamberle kokacaklar, mahşerden mütevimer, mahşer. İkincisi üşüldü, bir yerde çakıldı, tahta örtü attı, hedef diledi, kapı çıktı. Allah bu, çok çok önemli. Allah, kül olduğu benim peygamber. Veya ben hur verdiğimde can verdiğim gibi topraklara, elemetlere öyle dünyada aslında. Bizden yaratıldık, elementlerden, toprak sanmış. Toprak, yağmur yağdı, çam doldu. Eğitim kısırı bunların, Şevli oldu, meyve oldu, şıbo oldu, Ufak, bu, bu de oldu, pus oldu yani. Yerinde oldu, hücre oldu, gömü oldu, bir anda insan oldu. Bir broküsü olarak. Kesin işlemi yani batı alemler için. Allah'a şehrine tağrım ya, o broküsüye, şey. O pür özür, pür icamda devre sahtayacak, ruhlarına bilemeyecekler. Bela duruyor. Seyda-hû O kadınlar uykudan kalkmış diye ben serşen sesini ben kıyamda ayakta yan akıl ödülüyorum. Çarşı tokunamıyorum. Bütün canlılar biti haşı. Akıllıklar maaşı yapalım maaşı. Haşıyı Evet özellikle. Dünya değişti ama daha seke kalmadı. Deniz kalmadı, orman kalmadı, düz oldu. Güneş geri değişti. Güneş büyüdü. Güneş yakın. Bir anlaya yukarıdan dönüşteki de beyin kalıptır. Her tabandan yanıyor bizden karar İnsanlar, hayvanlar, insanlar, bütün insanlar, hayranlar, melekler, cinler hep yaradır. Hatta korkuyorlar, korkuyorlar, şikayet, korkuyorlar. Neyini korkuyorlar? Hatırlıyor musun? Dünyamız hayatta geçti. Bir izni davet etti, hayyâne s-salâ, hayyâne s-salâ, buyurun namaza Müslümanlar, namaza koşun! Başka bir tane. Başka bir tane. Bak da sağ olun. Adın vermiyor, Allah haram koyuyor size faizi, efendim adı kredi, adı değişir sen beni. Şaraflı adı değişir. harap bıraktı. Aslısı işte böyle. İnsana <gülüyor> Gelir, İnsanlar kütüllerler yaşıyor. Gerçekten Adem'e ben istedim ama insanlara, biz de ben istedim. <gülüyor> ya Adem, sen bizim babamışsın, bedemişsin, biz senin konularımızın, ne olur bak. Çok korkuyoruz böyle. Hastada kitap bağlayacak, hesap başlayacak, hamdumuz korku ile yaşayacak, ciğerine baktığa getirilmiş, öde saçıyor. Zevallar koşuyor korkulu bir anda heybe kapları, aman ziyabelet! Ne bakacak, <gülüyor> Alacak muhtemelen. Ah, yavalarım, ah! Ben cennetteyken bu yasak ve yedim, Allah bunu haram tanışıyor onu yedim. Allah'ın başına soracak, ne cevap veriyorum ah, ne olacak bilmiyorum. olacağım bilemiyorum ben. Bidin, gidin gidin İlk adına gösterdik. O İsa'yı Mursa'yı gönderiyor. Ona bir erken, son peygamda ne yaptırır? Mesela insanlar, Ya Muhammed! Siz Habibullah'sın, Hatem-i Euliyah'sın, Muhriye'lisin. Ve o bize şebah bir şekilde kitleyi alıyorlar yani, bir tek yalanma ya doğdu anda ne dedi immetini ne yaptı? Bütün kent immetini yeni oradan başarılı Allah koyacak yere karşın altında yaşlı gözleri alınacak. Allah Eğer doğması olsa, cehenneme doğması gerekiyorsa onu bile cehenneme cehenneme doğru yere beni yapsın immetini yapacağına. Ya Rabbi, benim aklıma kalan bir kızın Fatıma'n vardı, onu çok sever ben Kızın Fatıma'nı Fatıma kurban olsun Allah'a. o da yansıya benle beraber, ümmetim yatma. Ya Rabbi bir iki torun var Asr-ı Hüseyin'im, onları çok severdi, onları hep kurmardı ümmetimden. Müceklü şey veren muhtemelen şey ustaların, yanma onlar, başını kaldır, kaldır, kalır. kalır sesinden, üzülme. Git maaşını bir metinle, a amayınlara, ayınlara bitirinler. sahabeler yanlış yol hani yorgun kalıyorsun bize sahabeler. Ama senin suyun gelene ne olacak? kadar. Ne tanım sonrunda? Örnek verdim. Bir çayırda dediler, atlar var. Atlar nasıl karlı Atlar. Bazen baştan bazen baştan bazen beyazlık var, erphotta beyazlık var. Bundan başka bir durum yok. Bu nasıl Ne için hata? Ağabının İzler alacak. Demek Allah kuruşu aptsiz. Yani ocu namba meseleler. Kapında doğru O zaman <gülüyor> Veren bir şey dedi muhtaralarına, tevdamızın sevmesini, Allah'ın sevmesini, onun gitmemizi, dine çatırması versin inşaatı Allah'ın aklımız, lütfen